Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ee, Geçen beraberliğimizde arkadaşlar e, Hudeybiye Musalahası'nın o anlaşma e, öncesinin ve esnasının e, Elmalı Hamdi Yazır'ın e, tefsirinde nasıl rivayet edildiğini, detayları nasıl aktardığını görmüştük. Ve bunun üzerine de e, 18. ayet-i kerimeyi ee, o şekilde o olaylar üzerine bina ederek tefsir etmişti elmalı kısaca. Ne diyordu ayet kemiğime bize meal olarak hatırlayalım arkadaşlar. Bu önce size okuyacağım meal. Ee, ben de yeni edindim ee, elmalı. Muhammed Hamdi Yazır'ın yeni Kur'an meali diye <gülüyor> bir meali. Ee, ne yayınları bastı bunu bir dakika yayın evini bulayım. Mahya galiba. Evet, Mahya yayıncılık bastı. Necmi Atik hazırlamış. E, güzel orijinal bir e, meal. E, tabii baştan sona okumadım daha. İlk defa bakın sizinle açacağım. E, hani garanti edemem. E, fakat mealleri farklı farklı meallerden bakmayı ben seviyorum. E, çünkü her meal adı üzerinde bir yorumdur arkadaşlar. Meal, mealen. Mesela sana işte şunu mealen aktarıyorum. Ne demek? Kelimesi kelimesine aktaramam. Anladığım kadarını, aklımda kaldığı kadarını aktarıyorum demektir. Veya yaklaşık demektir. İşte meal de Kur'an'ın yaklaşık anlamıdır. Çünkü Kur'an'ın aslındaki manalardan fedakarlık etmeden çevirisini yapamazsınız. Bu herhangi bir edebi metin için dahi öyledir. Ama Kur'an-ı Kerim için haydi haydi öyledir. Çünkü Elmalı Merhum bu bunun gerekçelerini tefsirin girişinde şöyle açıklar arkadaşlar. Sizler okuyan yazan insanlarsınız bu o, o açıklamayı çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Diyor ki mesela bir çeviri yapacağınız zaman diyor sadece bir edebi metni yani içinde ilmi bir değeri olmayan bağlayıcı hükümler bulunmayan işte tasvirler, tahliller, romanlar, şiirler çeviriyor olsanız o zaman manadan bazı şeyleri kaybetmeyi göze alarak sadece estetik zevki dikkate alarak bir çeviri yapabilirsiniz. Çünkü manadan bir şeyleri kaybetmeniz bağlayıcı değil. Yani bu bir hukuk kitabı değil, bir tıp kitabı değil. İşte oradan bir iki bir anlamı kaçırırsanız dünya yıkılmayacak yani veya birileri zarar görmeyecek bundan. Sadece estetik olarak işte Göten'in şiirlerini çevirdiğinizde Aynı zevki alabilmesi lazım çevirdiğiniz kişinin e, dilin, o dili okuyanların. Dolayısıyla manadan fedakarlık edersiniz. E, ilmi bir metni çevireceğiniz zaman da estetikten feda edersiniz. Yani bir hukuk kitabını çevireceksiniz, bir kimya kitabını çevireceksiniz. Mesela yabancı bir dilden kendi dilinize. O zaman asıl olan anlamdır. Çünkü anlamın yanlış aktarılması fecaat olur. E, edebi zevkten vazgeçersiniz. E, sadece anlamı. Aktarmaya bakarsınız bu da mümkündür. Fakat bir metin hem en yüksek derecede edebi değer taşıyor hem de her kelimesi ve e, orada neden o kelimenin seçildiği hukuki, ahlaki, itikadi açıdan bağlayıcıysa o kelimenin seçilmesi o zaman bu metni nasıl çevireceksiniz bir fedakarlık yapmadan? E, bu bakımdan yani mealler... Yaklaşık anlamlardır arkadaşlar meallerden asla sadece meale bakarak sadece meal okuyarak hüküm çıkarılmaz karar verilmez din hakkında bir bağlayıcı bir sonuç üretilmez meallerden ve Kur'an'ı yine Elman'ın ifadesiyle diyor ki hareketsiz bir metinden doğru okuyacak kadar Arapça bilmeyen kişi Kur'an hakkında konuşmamalıdır diyor. Yani hiç Arapça bilmiyor mesela insanlar ben böyle birkaç böyle Kur'an hakkında ileri geri konuşanların web sitelerine yazmıştım yani Arapçayı nereden öğrendiniz falan diye hemen benim yorumlarımı sildiler arkadaşlar. Çünkü hiç Arapça bilmiyor hiç bilmiyor hem de tamamen modern batılı bir eğitim almış ama Kur'an hakkında konuşuyor. Kur'an hakkında herkes konuşabilir çünkü Kur'an herkesin kitabıdır tehlikeli olan fetva vermeye kalkmasıdır yani dinde bu yok dinde bu var o öyle olmayacak şöyle olacak yani bunları konuşamaz yani benim işte tıpta, tıpla ilgili bir tedavi yöntemleri hakkında konuşmaya kalktığımı düşünün yani işte öyle tedavi mi olur öyle olmayacak böyle olacak diyebilir miyim ben? Ama mesela işte tıbbi uygulamaları eleştirebilirim işte ne bileyim e, sistemi anlamaya çalışabilirim kendimce kendim için bir yorum yapabilirim ki onu bile doktorlar kabul etmiyorlar yani bizi böyle iş güzel olarak görüyorlar böyle yapmak isteyenleri e, bir düşünün ki aynı e, zihniyet Herkes önüne Kur'an'ı açmış üstelik de mealini açmış efendim oradan Kur'an hakkında din hakkında dinin nasıl olması gerektiği nasıl yaşanması gerektiği o meselenin öyle değil de şöyle olması gerektiği konusunda hükümler veriyorlar. Ve Allah Teala çok sabırlı gerçekten arkadaşlar bu açıdan baktığımızda. Şimdi elimizdeki mealiyi size tanıttım oradan okuyacağım 18. ayet-i kerimenin mealini. <gülüyor> ne, ne diyordu Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ رَضِيَ anil عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَا يَعُونَكَ تَحْتَ Allah o ağacın altında beyat ederken o müminlerden razı oldu mutlaka. Yani ve kadın burada tekit için olduğunu söylemiştim. Şimdi bakın nasıl çevirmiş elmallı Şanına kasem ettiğim Allah hakikaten razı oldu o müminlerden. O ağacın altında sana beyat ederlerken ki kalplerindekini bildi de üzerlerine o sekineti indirdi ve kendilerine bir fetih karip sevap ata buyurdu. 18. ayetin meali böyle fetih karip yakın bir fetih demek onu şimdi okuyacağız aslında geçen hafta da biraz konuşmuştuk geçen derste de hem onlara yakın bir zafer hem de sevap ihsan etti Rabbimiz arkasından ve mağanime kesireten birçok da ganimetler onlara nasip etti Şimdi bu surenin dönüş yolunda indiğini tekrar hatırlatalım. Hudeybiye'den dönerken nazil oluyor ve müminlerin o andaki psikolojileri nasıl arkadaşlar? Tam bir kayıp psikolojisi Yani biz kaybettik hem hedefimize ulaşamadık hem bir sürü tavizler verdik güya bir barış imzaladık ama <gülüyor> bunun için çok büyük bedeller ödedik üstelik de yani tabi o bedeli e, bir Arap'ın kabul etmesi kolay değil arkadaşlar her ne kadar bunlar Müslüman olmuş olsalar da en eski Müslüman olanının üzerinden daha 15-16 yıl geçmiş e, yani o eski kültürleri çok derin bir şekilde kişiliklerinde oturuyor bir Arap için arkadaşlar özellikle de asil bir Arap için böyle alttan almak işte taviz vermek işte hele hele himaye konusunda bana sığınanı ben sana iade edeceğim ama sana sığınanı sen bana iade etmeyeceksin bu tam bir zavallılık yani tam bir zavallılık dolayısıyla hani bunu nasıl kabul ederiz diyor. Orada aslında bir toprak kaybı yok bir maddi kayıp yok e, şeref ve haysiyetlerine dokunan bir e, psikolojiler yani oradan bir kayıp olduğunu hissediyorlar. Ve çok üzgünler e, ilk defa biliyorsunuz işte onu anlatmıştık peygamber efendimiz bir şey söylüyor ve yapmıyorlar. Yani peygamber efendimiz onlara e, kurbanlarınızı kesin saçlarınızı tıraş edin diyor ama yapmıyorlar. Arkadaşlar böyle şok olmuş halde donmuş halde buna paralize olmak deniyor galiba böyle sanki duymuyorlar heykel gibi duruyorlar böyle hani ne yapacağız nasıl yaparız böyle bir şeyi gibi ve böyle bir psikolojideler yani. Bu sure nazil olduğunda ee, ama sure ne diyor onlara işte tebrik ederim sizi diyor adeta Cenab-ı Hak Allah sizden razı oldu o sözü verdiğiniz için o ağacın altında peygamberle yaptığınız biattan razı oldu ve bu e, anlaşma sizin için çok büyük bir zafer. Ganimetler gelecek, zaferler gelecek, yakında fetihler olacak bu anlaşma sayesinde diyor. Detayları merak edenler bilhassa arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in e, askeri stratejisini çok detaylı ve konuya vakıf bir şekilde anlatan Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitaplarına baksınlar, kitabına baksınlar. E, orada Peygamber Efendimiz'in adeta yani benim gözümde öyle bir şey canlanmıştı bir satranç oyununda satranç oynamayı da bilmem ya üzüldüğüm şeylerden biridir yani öğrenmedim bir türlü ee, öğrenemedim demiyorum da öğrenmedim diyorum Bakır, görüyorsunuz değil mi yani insanoğlu böyledir işte ee, böyle sanki böyle 15-20 hamle sonrasını hesap ederek peygamberimiz bütün adımlarını atmıştır yani son derece stratejiktir peygamber efendimizin her hareketi hiçbiri sebepsiz değildir askeri anlamda siyasi anlamda konjonktürel anlamda Arap Yarımadası'nı çok iyi bilen oradaki sosyolojiyi, oradaki e, ekonomiyi, işlerin nasıl yürüdüğünü, oradaki insan potansiyelini, o potansiyelin kültürel yapısını, psikolojik yapısını çok iyi bilen ve bütün hamlelerini buna göre hesatlayan e, bir liderdir yani Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla e, müsteşrikler Batılılar yani peygamberimizi bir dünya lideri olarak göstermeye çalışırken bizim Müslümanlar da peygamberimizi sadece seccadenin üzerinde işte çok çok namaz kılmış, çok çok tesbih çekmiş. İşte o başarıları da Allah vergisi yani mucizevi Allah onu desteklemiş böyle mucizevi bir şekilde başarılı olmuş diye görüyorlar. İki uçtayız yani gördüğünüz gibi. Pey Peygamber Efendimiz birazdan yine göreceğiz. Hiçbir durumda ibadeti zikri hiçbir durumda bunu bilerek söylüyorum arkadaşlar savaşta işte barışta mutluluk sırasında hüzün sırasında hiçbir durumda ibadeti ihmal etmemiştir. Her vesileyle Rabbine iltica etmiştir yalvarmıştır onu dua etmiştir sığınmıştır Rabbimiz ve bunu herhangi bir sıradan bir Müslümandan yani peygamber olmayan bir Müslümandan çok daha fazla yapmıştır peygamberimiz hiçbir zaman. Allah'ın peygamberi o ben peygamberim ya beni başar başarılı kılmayacak takimi kimi kılacak yani bir de vaadi var bana hiçbir zaman dememiştir yani ee, ibadet için adeta yani ben öyle görüyorum efendimizin hayatında yani secde etmek için bahaneler üretmiştir yani sevinmiş şükür namazı üzülmüş efendim eee Korku namazı, hacet namazı kılmış şu, her vesileyle yani gece namazı, kuşluk namazı onun hayatını hep böyle yine Fetih suresine zaten anlatılacak. Terahum rükkan succeden siz onları sürekli rükû ve secde halinde görürsünüz diyor Müslümanları sahabeyi anlatırken. Biz de arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Bugünkü Müslümanlar olarak birbirimizle 10-15 yıllık arkadaşlıklarımız oluyor da bir kere secde edişine biliyoruz yani. <gülüyor> Hiç böyle hani e, bir namaz e, eylemini aktif ve canlı bir şekilde hayatının merkezinde e, görmeyebiliyoruz insanların. Kendimizin de öyle hakeza. Yani ibadet yönü çok kuvvetli olmakla birlikte Peygamber Efendimiz hiçbir zaman işlerini sadece duaya bırakmamıştır. E, bir e, yani şöyle düşünüyorum ben adeta Peygamber Efendimiz'i e, sallallahu aleyhi ve sellem e, peygamber olmasaydı yani. O kişi peygamber olmayıp bir herhangi bir dünya lideri gibi Arap Yarımadasında işte hakimiyet kurmaya çalışan bir siyasi önder olsaydı ne yapması gerekiyorsu duysa böyle bir dahi lider ne yapardıysa o çabaların hepsini yapmıştır peygamberimiz arkadaşlar. Ama Allah'ın yardımına sığınmayı da asla ihmal etmemiştir. Böylece ne oluyor işte buna zülcenahiyin deniyor. Yani iki kanatlı dünyevi şartları da yerine getiriyor manevi şartları da yerine getiriyor işte o zaman uçuyorsunuz arkadaşlar iki kanadınız varsa uçuyorsunuz biz medeniyet olarak bu iki kanattan bir tanesini bıraktık dünya işlerini o bilimde teknolojide sanatta medeniyette ileri gitmeyi askerlikte vesaire onu bıraktık milletçe yani şey ümmetçe çok uzun zamandır ee, ama bunu hani kötülemek için söylemiyorum biraz da yani şartlar oraya getirdi onu kaybettik diyelim bıraktık da demeyelim de kaybettik şimdi ikinci tarafla da uğraşıyorlar bakın dikkat edin bir maneviyatımız var vardı arkadaşlar şimdi onu da yani işte bu namazla mı olacak bu işler işte, işte şeyleri çalışmak lazım falan gibi e herkesin kendine göre ikna edici gerekçeleri var açıklamaları var şimdi arkadaşlar o maneviyattan da bizi kuşkuya düşürmeye peygamberin yolundan bizi kuşkuya düşürmeye e ve böyle ne elinde dünya başarısı var ne uhrevi bir hedef var e anlamsız hedefsiz çabasız gayretsiz sadece böyle nefsinin peşine düşmüş insanlar haline getirmeye çalışıyorlar aman ha arkadaşlar buna e, dikkatinizi çekiyorum bu iki cihetten de kendinizi geliştirin lütfen e, elbette biz tek başımıza bir insan olarak bir fert olarak bütün ümmeti kurtaramayız ama arkadaşlar kendi kurtuluşumuzun iki boyutta gelişmeyle olacağını bilelim yani Hani paraya da hakim olmalıyız ilmede de hakim olmalıyız, bilime de, teknolojiye de ne kadar gücümüz yetiyorsa yani. Ama maneviyatı hiç ihmal etmeden, sadece maneviyatla her şeyin hallolacağını zannetmeden efendim ikisini de bir arada e, ilerletmeliyiz diye düşünüyorum. <gülüyor> Hasılı namına kasem olsun ki Allah o müminlerden razı oldu, o ağacın altında sana beyat ederlerken. Çünkü kalplerindekini bildi. Allah Teala onların efendim sıdku ihlaslarını ve müşriklerin fiillerine karşı teessür ve heyecanlarını yani iç iç dünyalarını biliyor Allah Teala fe enzele's aleyhim üzerlerine o sekineti indirdi sulha yatıştırdı yani o barışa isyan etmediler. Böyle bir hani ne oluyoruz diye hayrete kapılsalar da peygambere isyan etmediler. Sulha isyan etmediler. ve efe bekum fethen ve kendilerine yakın bir fethi sevap verdi. Karşılık olarak yani bu teslimiyetlerine karşılık olarak Mekke'den dönüşte Hayber'in fetini kendilerine bir mükafat olarak vaat buyurdu. Bir de harpsiz olarak Hecer arazisi fetholunmuştu ki birçok zaman hasılatından istifade ettikleri güzel bir fetihtir. Mesela bu harpsiz olarak ele geçirildiği için çok böylesi yerde bahsedilmiyor mesela ben de pek bilmiyordum doğrusunu isterseniz bu hecer arazisinin feth olunmasını ama demek ki e, Müslümanları maddi açıdan çok rahatlatmış e, İşte bu bütün bunlar bir fethi kariptir diyor bu fethi karibin ne olduğuna dair tefsirlerde çok detaylı rivayetler var arkadaşlar onları geçelim e, çünkü e, Cenab-ı Hak isim vermeyerek mesela şöyle deseydi ve efa behum fethen ve onlara bir karşılık olarak yakın bir zafer lütfetti yerine hayberi lütfetti işte ne bileyim heceri lütfetti deseydi bu ayet bugün için bir şey ifade etmeyebilirdi. Anlatabildim mi? Ama yakın bir zafer yani bir şeyi kaybediyor gibi görünüyorsunuz ama bu anlaşma o kadar akıllıca yapılmış bir anlaşma ki o, oradaki teslimiyetiniz oradaki duruşunuz sayesinde e, pek çok zaferler kazanacaksınız dendiğinde arkadaşlar bu e, bütün zamanları kuşatan e, her türlü yorumu içine alan mümkün kılan e, bir ifade olmuş oluyor. Hasan-ı Basri Fethi Garip'ten Murad'ın bu olduğunu söylemiştir. Ney? Hecer arazisinin fethi. Diğerleri ise Hayber demiştir, demişlerdir. İh, farklı yorumlar da var. Onları geçiyoruz. Ve meganime ketbiraten. İşte 19. ayet arkadaşlar. Ve birçok ganimetler. Daha Allah sizlere birçok ganimetler vaat buyurdu ki neha. Onları alacaksınız. O ganimetleri de alacaksınız. Bunlar da kıyamete kadar Müslümanların futuhatı ve alacakları ganayimdir. Kıyamete kadar olan fetihler ve alacakları ganimetlerdir. Fece alekum hazihi. Bu şimdilik bunu size peşin verdi. Yani ve mağalime ketiran hu'dunaha ve kana Allahu azizan hakima orayı bir tamamlayalım geçmiş yani e, tefsire gerek duymamış ve meganime kethîraten neha birçok ganimetleri de onlar alacaklar o müminler 19. ayet ve Allahu azizen hakima Allah azizdir hakimdir ee, yeni geldikçe söylüyorum arkadaşlar ayeti kelimelerin sonunda gelen Esma-i Hüsna'dan Cenab-ı Hakk'ın isimleri bazen çoğunlukla ikili olarak gelirler bazen tek olur bazen üç tane bile olur Arkadaşlar bunlar ayetin muhtevasıyla yakından ilişkilidir ve o muhtevanın gerçekleşmesi için tekrar tekrar yani şimdi burada e, Hayber'den bahsediyoruz ve işte Hayber'in fethinden ve diğer Cenab-ı Hakk'ın fetih müjdelerinden bahsediyoruz ama e, biz hepimiz her devirde arkadaşlar Müslümanlar olarak maddi manevi değil mi dünyevi uhrevi fetihlere muhtacız yani. O açılışın kapıların açılmasının dünyevi uhrevi her zaman ona ihtiyacımız var. İşte bunun aziz ve hakim isimleriyle ilişkisi üzerinde düşünmemiz gerekir diye ben size hatırlatmış olayım. Yani izzet. Hikmet ismi sizde tecelli etmediği zaman, hikmet sizde tecelli etmediği zaman, hadi her bir ferdimizde olamaz ama yöneticilerimizde tecelli etmediği zaman bu mükafatlara, bu dünyevi başarılara ulaşmak biraz e, hayal gibi gözükür. İzzet nedir arkadaşlar? Güçtür, kudrettir, e, haysiyettir, onurdur. Yani izzetin maddi boyutları var, manevi boyutları var. E, nefsin ne, e, İzzeti nefs denen bir kelime var mesela bizim Osmanlıcamızda. Kişinin kendi onuru yani kişisel onuru, haysiyeti. Bir bu tarafı var ama izzet böyle e, arkası olmayan boş bir şeyin üzerinde kalıcı bir şekilde hayat bulamaz arkadaşlar yani bir şeye dayanmalı o izzet ya aldığınız bir eğitime ya ailenize ya maddi gücünüze ya ilminize yani bir dayanığı olması lazım işte böyle bir gücünüz olduğunda ve yaptığınız her işin hikmetini bilerek yaptığınızda yani bu bu kısaca şudur aslında hani çok imkansız hedefler değil bunlar her birimiz için hikmet hareket etmek ne demek arkadaşlar? Bunu niçin yapıyorsun diye sorulduğunda verecek cevabınızın olmasıdır. Ve bu cevabın makul olmasıdır. Hikmet budur. Yani davranışlarla ilgili kısmı. Bir de tabii felsefi hikmet var. Oralara girmiyoruz. Ee, yani niçin böyle davranıyorsun? İşte niçin şuraya gidiyorsun? Niçin böyle bir e, alışkanlığın var? Mesela yani kendinize sorun. Yani ben şunu niçin bırakamıyorum? Ya da niçin bunu devamlı yapıyorum? Ya da niçin yapmıyorum? Dediğimizde verdiğimiz cevap bizim hikmetli olup olmadığımızla alakalıdır arkadaşlar. Ve adekumullah sonra 19. şey 20. ayette ve adekumullahu meganime kefîraten te'hulûneha size birçok ganimetler vaat buyurdu Allah. Yani buradaki 19. ayet olmuş oluyor tefsirdeki şey 20. ayet olmuş oluyor tamam mı arkadaşlar? Şu an en son okuduğum yani ve Aekumulllahu mehanime Kethiraten şurada görüyorsunuz değil mi Şöyle imleci üstüne dolaştırayım ve Aumumlllahu mehanime Kethiraten bu 20 ayet daha birçok ganimetler Allah vaat buyurdu ki onları alacaksınız Yukarıdaki alacaklar idi ye yani gayb sigasıydı üçüncü çoğul şahıstı buradaki ikinci çoğul şahıs muhataba diyor yani siz alacaksınız ye her neha herkesi için alır bizi de için alır ama te onları kastediyor daha Allah size birçok ganimetler vaat buyurdu ki onları alacaksınız bunlar da kıyamete kadar Müslümanların futuhatı ve alacakları ganimetlerdir fa'ad celalekum hadhi bunu şimdilik Peşin olarak verdi. Yani şu andaki e, bu anlaşmayı imzalayıp geri dönmüş olmanız ve işte hemen yakın bir fetih olan Hayber muhtemelen bu size peşin olarak verildi. Vaat olunan birçok ganimetlerden önce Hayber ganimetinin müsteacelen verdi. Yani bir hemen aldığınız bir feti şey var, zafer var. Oradan kaz gelen bir kazancınız var. Fakat zannetmeyin ki Allah'ın size olan nimetleri bu kısa dönemli zaferlerden ve kısa dönemli gelirlerden ibaret. Allah size daha neler neler verecek diyor. Onlardan birisi de vekef ve ey diyen nase kon ve sizden insanların ellerini çekti. Yani sizi saldırmaya cesaret edemediler, üzerinize gelemediler, onları engelledi. Bu da ne olmuş arkadaşlar? Hayberlilerin müttefikleri olan Esed ve Gatafan kabileleri, bunlar çok büyük kabileler Kuzey Arabistan'da, onlara yardım etmek istemişler başlangıçta fakat korkup kaçmışlar. Hayberin fethi sırasında. Hayber fetini de artık okuyu verin arkadaşlar İslam tarihi kitaplarından siyer kitaplarından bir dönüm noktasıdır. E, Arap yarımadasında Yahudilerin kökünün kazındığı e, son savaştır. Yahudilerle yapılan son mücadeledir. Hudi, e, yani kökünün kazındığı derken hiç Yahudi kalmadı anlamında değil. Peygamberimiz vefat ettiğinde bile bir Yahudide zırhı rehindi. Bu ne demek? Yani peygamberimiz son nefesine kadar Yahudilerle ticaret yapmış ve zırhı onunla, e, orada rehinmiş mesela vefat ettiği sırada. Fakat Yahudi e, ne, Yahudilerin siyasi varlığını sona erdirdi. E, bu ikisi arasındaki farkı unutmayalım yani. E, Hudeybiye sulhuyla Kureyş'in de eli çekildi. Hendek vakasında olduğu gibi Müslümanlara saldırmak isteyen düşmanların sultaları kırılıp Madem o günden sonra yani İslam devleti emniyet sahasına girdi. Artık kimse böyle bugünden sonra yani bu olaydan sonra böyle toplu bir savaş, toplu bir saldırı, yok etmeye yönelik bir saldırı hiç olmadı arkadaşlar. Ama o güne kadar gelen yapılan fedakarlıkları, kararlılıkları, efendim işte en son Hudeybiye sırasında peygamberimize olan teslimiyetleri, ölmeyi göze almaları, ee, yani nasıl anlatayım ya bu dünya nimetlerinin, bu dünyadaki başarının da arkadaşlar bir bedeli var. O bedeli ödemen gerekiyor. Onu ödemediğinde allah Teala'nın böyle yatan insanlara hani zafer vermesi onun adaletine ve dünyadaki kurduğu sisteme, düzene ay aykırı arkadaşlar. Bir küçük çaba olsun sarf etmen gerekiyor. Yani hak yoldayım, hiçbir şeyi yanlış yapmadım, çok ahlaklıyım, çok güzel ibadet ediyorum ama tembelim arkadaşlar. Unutmayın Allah bir şey vermeyecektir. Çünkü bu Allah'ın adaletine aykırıdır. Şöyle verebilir, mesela miras olur. Yani hazır bulursun bir şeyleri e, o senin kazancın değildir zaten. Yani sen kazanmadın onu bilmem anlatabiliyor muyum onu gururla değil biraz da utançla biraz da böyle e, işte miras yedi tavrıyla e, kullanırsın tüketirsin. E, hani bu dünyada bir eser bırakman bu dünyada bir hedefe ulaşman kendini bulduğun noktadan bir nokta ileriye götürebilmen için mutlaka bir çaba sarf etmen gerekir. Yalnız Allah Teala'nın arkadaşlar inanan ibadet eden ahlaklı kul hakkı yemeyen insanlara vaadi şu daha küçük çabalarla daha daha büyük zaferler elde edersin diğerlerine kıyasla çünkü kulun bana bir adım attığında ben ona on adım atarım kulun bana yürüyerek geldiğinde ben ona koşarak gelirim diyor allah Teala ee, bir de tabi e, hani bunları dünyevi hedefler için anlattığımızı zannetmeyin arkadaşlar dünyanın Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar bile değeri yoktur bu bakımdan İsteyenler buna zürt tesellisi diyebilir, özellikle iman etmeyenler, ahireti çok uzak görenler, züğür, öyle bakıyorlar bizim inançlarımıza, bunlar işte züğürt tesellisi diye bakıyorlar. Ama Allah Teala bazılarına da arkadaşlar sadece ahirette verir, daha çok vermek için. O yüzden bizim inancımızda dünya başarısı uhrevi başarının göstergesi değildir. Mesela Protestanlıkta böyledir, Yahudilikte böyledir. Allah'ın sevdiği kul isen sen dünyada da başarılı olursun. Allah'ın sevdiği seni sevdiğinin alameti dünyada da başarılı olmandır. O yüzden delicesine çalışırlar yani çünkü o şeyi o bir mertebedir yani dünyadaki başarı Allah katında bir mertebedir. Bizim nazarımızda öyle değildir arkadaşlar. Dünyadaki başarılar Allah'ın bir lutfudur. Cenab-ı Hak onu çalışan herkese verir, Yahudiye de, ateiste de, inanmayana da herkese verir dünyayı. Çünkü dünyaya hiçbir değer vermemektedir Allah Teala. Bu bizim de dünyaya hiçbir değer vermememiz anlamını da değildir. Çünkü biz dünyadayız ve ahireti burada kazanacağız. Ahireti de burada kazanacağız. Yani ben sağlıklı olmam lazım ki cihat edebileyim. Varlıklı olmam lazım ki infak edebileyim. Akıllı, eğitimli olmam lazım ki hikmetle, güzel e, kararlarla doğru yolda ilerleyebileyim. Yani her anlamda e, dünyada... Haseneye hani o Bakara suresinde bize öğretilen o muazzam duada Rabbena atina fid dünya hasene. Dünyadaki o haseneye, o iyiliğe ulaşmam lazım ki ahiretimi bununla inşa edebileyim. Bizim onlardan farkımız nedir? Dünyaya önem vermemek değil arkadaşlar. Dünyanın nihai başarı noktası olmadığını bilmektir bizim onlardan farkımız. Yani birisi dünyada kazanmamışsa demek bunun ahireti de berbat. Demeyiz biz böyle bakmayız dediğim gibi az önce bazılarını allah Teala sadece ahirette verir ama burada mesela işte bu 20. ayet-i size birçok ganimetler vaat buyurdu Allah onları alacaksınız şimdilik peşin olarak verdikleri var daha ileride verecekleri var ve o insanların elini sizin üzerinizden çekti size saldıramaz hale geldiler. İslam devleti emniyet sahasına girdi ve ayeten ayeten lilmü'minine ve yehtiyekum sıratan müstakima bunu niçin yaptı Allah Teala hem o müminlere bir ayet istikbalde mevut olan yani vaat edilen futuhat ve ganayimin bütün o fetihlerin ve ganimetlerin tahakkukuna bir emare ve alamet olsun diye yani bu Acele verdiği fetihler, hemen ulaştığınız zaferler gelecekteki zaferlerin bir mukaddimesi, bir öncü habercisi olsun diye. Bir işaret, bir alamet olsun diye. Ve yehdiyekum sıratan mustaqima ve sizi efendim doğru bir yola hidayet buyursun, muvaffak kılsın diye. Yani buradaki hidayetin. E, dini anlamda itikadi anlamda hani doğru dine girmek doğru inanca ulaşmak çok hani dünyada da hidayet dünya işlerinde de hidayet vardır arkadaşlar hatta Fatiha tefsirinde Elmanlı bunu çok güzel açıklar e, der ki bakın ihtine sıratal mustakim diyoruz ya Fatiha'da e, bizi sıratı mustakime yani doğru yola ilet böyle bırakmayıp bu duayı Cenab-ı buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Sıra tallediğine en amte aleyhim diye açıklaması Cenab-ı neyi gösterir? Çünkü diyor kötü işlerin de doğru yolu vardır. Biz Allah'tan nimet tin e, doğru yolunu istediğimizi belirtmiş oluyoruz ısrarla. kötü işlerin doğru yolu ne demek? Yani mesela adam öldürmenin en isabetli, en kolay, en temiz, en e, efendim içinden sıyrılabileceğin yolu vardır. Hırsızlığın, efendim su, soygunun Vurgunun değil mi yani bunların çok incelikli çok iyi düşünülmüş hiç seni elini bir şey pisliğe bulaştırmadan e, yapmanın yolları vardır biz de bunları filmlerden romanlardan biliyoruz işte ihtine sıratel müstakim deseydi her şeyin doğru yolunu Allah'tan istiyoruz zannedilebilirdi e, veya öyle kalabilirdi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın senin nimet verdiğin insanların doğru yoluna beni ilet. Yani öyle bir doğru yola beni ilet ki o yol senin nimetlerine beni çıkarsın. Diyerek ne yapmış oluyoruz? Açıklamış, tasrih etmiş oluyoruz. Yani hangi doğru yolu istediğimizi. Dolayısıyla hidayet Böyle çok kapsamlı bir ifade e, sizi doğru bir yola hidayet buyursun. Yani dünyadaki başarının e, yolunun da e, lidere bence burada teslimiyetten geçtiğini, efendim hikmetli, izzetli bir liderin etrafında toplanmak gerektiğini artık daha ne desin Cenab-ı Hak yani e, görüyoruz. Tabii ki bu o gün için peygamber de ondan sonra onun yolundan gidenlerdir arkadaşlar. Ve yehdiyekum sıratan müstakima sizi doğru bir yola hidayet buyursun, muvaffak kılsın ki o yol müstakillen Allah'a ve Allah'ın fazlına itimat yoludur. Allah'a güvenmek, Allah'ın lütuflarına, faziletine güvenmek ve peygamberine de tabii onun sonucu olarak ona da güvenmektir. Ve uhra ve bunun dışında 21. ayet arkadaşlar. Lem takdiru aleha kad ahata biha. Henüz e, ve uhra bu peşinden başka yani bu peşin verilen e, ganimetler ve fetihlerden başka diğer bir ganimeti daha Allah Teala size karşılık olarak verdiği isabe buyurdu ki takdiru aleyha. ona henüz gücünüz yetmedi. Henüz başarmadığınız daha nice başarılar sizi bekliyor. Henüz e, ulaşamadığınız daha nice fetihler sizi bekliyor diye bir müjdedir bu. Ad Allahu biha. Siz ona henüz e, güç yetiremediniz lakin Allah onu muhakkak surette ihata ve istila buyurdu. Allah'ın hükmü tahtında yani. Yani zaferinizi takdir ve katiyen vaat buyurdu. Müminler için hıfs etmektedir. Yani sizin için saklıyor. Hani bir şöyle düşünün. Daldan düşen düşmek üzere olgunlaşmış bir meyve var. Sizin altına gelmenizi bekliyor yani. Ama henüz siz daha oraya gelmediniz. Allah Teala onu sizin için olgunlaştırıyor. Onu böyle tam düşeceği anda siz orada olacaksınız gibi düşünün ki bu da heva veya Faris ganayimidir. Yani İran'ın ya da Hevaz'in kabilesinin fethidir. Ve Allahu ala kulli şeyin kadira. Daha Allah her şeye kadir bulunuyor. Onu verdikten sonra daha neler neler de verebilir Allah Teala diyor. Böylece arkadaşlar 21. ayetin sonuna kadar bugün gelmiş olduk. Ee, Cenab-ı Hak burada anlattığımız... Güzelliklere, doğruluklara bizleri de muvaffak buyursun inşallah. Ee, elimizdeki nimetlerin kıymetini, kadrini bilmeyi nasip etsin. Ee, böylece e, henüz elimizde olmayanlara da erişmek için e, bir liyakat bize lütfetmiş olsun Rabbimiz arkadaşlar.